Johnny, my dear friend And so once again You are fighting us all And when I ask you why You raise your sticks and cry And I follow my friend How did you come? To trade the fiddle for the drum You say I have turned Like the enemies you've earned But I can remember all the good things you are And so I ask you please Can I help you find the peace and the star? Oh, my friend, what time is this to trade the handshake for the fist? And so once again, oh, America, my friend, And so once again You are fighting us all And when we ask you why You raise your sticks and cry And we follow, my friend How did you come To trade the fiddle for the drum? You say we have turned like the enemies you've earned but we can remember all the good things you are and so we ask you please can we help you find the peace and the star oh my friend We have all come to fear the beating of your drum. Herkese merhaba. Merhaba. Evet, Açık Radyo'dasınız. Canlı yayındayız. Müziğin rengi programın içerisindeyiz esasında ama canlı yayında... Olan bitinin değerlendirmesine devam ediyoruz. İstanbul Halkı Forumları yayılmışken bu akşam, pardon bugün bir saatlik özel bir yayınla sizlerle beraber olacağız. Ben İlgisay Mavitun'a. Gözde Kazaz ben. Özal Akdeniz var tek Masa'da ve telefon attığımızda da Ömer Madra. Merhabalar Ömer Bey. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Evet. Hoş bulduk. Yayın, evet. evet. Yani kesintisiz bir şekilde 3 haftayı aşkın bir zamandan beri sürdürüyoruz bu Gezi Parkı ayaklanmasını. Bu cumartesi de e, biraz daha devam edelim dedik. Oldukça da hızlı bir şekilde gelişiyor anlaşılan. Ben e, birkaç şey söyleyip e, hemen aradan çekileceğim. E, bir tanesi bu Taksim Dayanışması'nın resmi web sitesinden yapılan açıklama. İşte Ellerimizde Karanfiller. Bugün 19 cumartesi yani bugün saat 19.00'da Taksim'de buluşuyoruz açıklamasıydı. Bu hı hı. yani hem Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda yarattığımız demokrasi ve dayanışma cennetinden yayılan özgürlük şarkısı diyor. Bütün engellemelere karşın tüm dünyaya dalga dalga yayılmaktadır. Gerçekten de işte Brezilya'da gördüğümüz önemli e, Halka yaklanmasından da e, bu, bu yönde mesajlar geldiği e, biliniyor. Yani a, aşk bitti, merhaba Türkiye gibi sloganları da vardı onların da. Hı hı. Ve bizim de bütün yayınlarda da söylediğimiz gibi işte meydanlarda devam ediyor. Bu forumlar pek çok meydanda İstanbul'da. Ve başka parklarda ayrıca işte bir dayanışma demokrasi dayanışma ve barış içinde yeni bir yaşam için hı hı. yol gösteren umut ışıklarımız olmuştur diyor dayanışma. Ve bugün de ellerimizde karanfiler işte 19'da Taksim'de buluşuyoruz dediklerinde bütün değer ve renklerimizde sarsılmaz bir sağduyu direnme gücü kararlılık ve inanılmaz bir var. Yaşamın olduğu her alanda hala bir arada diyorlar. Bence iyi ifade edilmiş bir şey. Kesinlikle. Ve talepleri de tekrar hatırlatmak, kayıplarımızı anmak ve hala bugün Mersin'de, Ankara'da ve tüm Türkiye'de yaşanan şiddeti kınamak için... Evet, aynen öyle. Taksim Meydanı'nda buluşuyoruz diyorlar. Her yer Taksim, her yer direniş sloganıyla da tamamlamışlar. Bu çiçeklerle gidilecek şeye de herhangi bir müdahale yapılabileceğini... Düşünmek bile istemiyorum doğrusu. Bizim yani, temennimiz öyle. Zaten orada yeterince kalabalık olduğu zaman böyle bir şeyi aklından bile geçirmeyecektir. Bir çeşit karanfil ayaklanmasına da dönüşmüş olduğu görülüyor. Yani son anında geçenlerde yazdığı gibi sonra Ertekin'in duran adama devam sarılmaya devam. Yani bir de sarılma hareketi var. Herkesin birbirine sarıldığı. Bedava sarılma. Ve bedava ve hazır sokaklarda dans etme fırsatımız varken kaçırmayalım derim diye biten yazısında da olduğu gibi böyle birçok coşkulu hoş bir demokrasi devrimi havası var. Evet siz bir şey Paris'i e, Fransa'yı da ele alacaksınız. E şimdi sırada hatta telefon hattında bekliyordunuz güncel ha, Ben Sen. hemen çekilmeden bir de şeyi ekleyeyim. E, bu arada Köln'den de haber var. Hmm. Cemsey bugün T24'ten yazıyor. Hı hı. E, Almanya'da yaşayan Alevilerin Bugün Gezi Parkı direnişçilerine destek vermek üzere Köln'de büyük bir miting düzenleyeceği haberi var. Hı hı. 30 bin kişinin katılması bekleniyormuş. Yani onu da kayıtlara düşmek istedim. Siz Fransa'yla bağlantı kurarken. Peki çok teşekkürler. Peki çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet Ömer Madra telefon attığımızdaydı. Uluslararası dayanışma mesajlarından. Bahsetti. Biz de Fransa'ya tam da bu hat üzerinden ulaşmış bulunuyoruz şu anda. Bugün Liberasyonda da bir imza kampanyası e, açıklanmış. Türkiye'deki tüm arkadaşların, özgür ve demokratik tüm arkadaşların e, sivil toplumun, bu ülkenin sivil toplumunun yanında durmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz e, diyorlar. Böyle, olsa, böyle olması da şuna yol açacaktır. Erdoğan'ın otokratik baş dönmesi yeni bir ee, Orta Doğu diktatörlüğüne dönmesin diye sivil toplumu önemsemeliyiz diye biten bir e, imza kampanyası var. Paris Meydanı'nda da şu dakikalar itibariyle bir gösteri toplanma gerçekleşmekte. Orada bulunan Deniz Günce Demirisar şu anda telefon attığımızda. Merhaba Günce. Merhaba İkhan. Merhaba Günce, hoş geldin programın. Evet. Merhaba, iyi yayınlar. Çok, Çok teşekkürler. Ediyorum. Duyuyoruz biraz rüzgarlığı anladığımız <gülüyor> kadarıyla orası. Nasıl her şey? Öncelikle onu duyalım senden. Evet şu anda e, Paris Depimek meydanındayız. <gülüyor> biraz önce toplandık e, ve şu anda bandista şarkısını duyuyor musunuz? E, geliyor, evet. <gülüyor> evet, evet. Evet, biraz yaklaşabilirim yüksek sesle konuşursam. Tamam, e, tamam. Şu anda burada organize edilen e, bir yürüyüş var. Republik'ten başlığı meydanına yürünecek ve Hı -hı. orada bir bildiri, basın bildirisi gerçekleştirecekler. Hı -hı. E, bunu organize edenler Türkiye'li yurttaşlar cemiyeti. Yani burada Türkiye'li göçmen olarak yerleşmiş ve yaşayan ama yurttaş bilinciyle hareket etmek için... Yani yaklaşık 30 seneden beri aktif olan insanlar. Kollektif ee, de taksim var biliyorsunuz. Buradaki genç öğrencilerin e, bu olaylardan hemen sonra oluşturduğu bir girişim. Bir izleme girişimi gibi değil mi orada galiba? Yani kollektif de taksim hem izleme hem de e, burada basını bilgilendirme ve hı. buradaki hem siyasi oluşumlarla hem derneklerle hem sivil toplumla hı hı hı. E, daha çok bir... Ya yani duyarlılık arayışına katılmak ve evet. Taksim Dayanışması'nın taleplerini duyurmak. Evet. Çünkü burada mesela e, açıdan afişlerin içerisinde biliyorsunuz o Taksim Dayanışması'nın e, beş ana talebi var. Onlar Fransızca'ya çevrildi. Onları duyurmaya Hı. çalışıyorlar. Evet, evet. E, ve onun dışında bir de GYT var biliyorsunuz. Onlar da aktif ama onlar daha çok akademik çevredeler. Türkiye'deki GYT'yi de biliyorsunuz. Türkiye'deki araştırma ve öğretim özgürlüğü için Büşra Arsanlı 2011'de evet. e, ve onun artısındaki işte tutuklama algılarını gözaltıları duyduğumuzda burada üniversite çapında bir araya geldik. Evet, evet. Onlar da seminerler, konferanslar ve şimdi haftaya yapacağımız bir e, oylak masa toplantısıyla şu andaki direnişte destek veriyorlar. Veriyoruz hepimiz. Hmm. Harika. Yani Git'in esas motoru olduğunu gene de söyleyebilir miyiz? Çünkü aslında çok fazla imzacı var ama organizasyon Git ve Taksim ne demiştin? Dayanışması mı demiştin? Akol Akol Akol buradaki göçmenlerin ama göçmenler hmm. geç göçmen, var Türkiye'li yurttaşlar meclisi olarak hmm. kendilerini tanıdılar. Akurun organize ettiği bir çağrı bu. Evet. Ve şu anda burada Fransız siyasi partilerinin temsilcileriyle de konuştum. Biraz önce Yeşiller'den birisi vardı. Fransız Komünist Partisi var. Hı hı. İşte değişik sol örgütler, NPA. Evet. Yani i̇mzacılar zaten listede var. Evet, yani evet, Fransız evet. solunun bütün renkleri ve buraya da temsilcilerini göndermişler. Bayrakları var. Evet, evet. harika. Ee, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin Fransa'ya burada. Onunla biraz önce konuştum. Kişisel gelenler var. Bir tane duran adam var ve onun yanında <gülüyor> durmaya başlayan kadınlar ve adamlar. Orada da, da duyuldu değil mi? Konuşamadım <gülüyor> çünkü konuşmak istemedi. O böyle bir Türk bayrağına sarılmış şekilde işte karşı tarafta e, yani her türlü Taksim Gezi Parkı'nda gördüğünüz bayraklar filanlar gibi burada da evet. bir çeşitlilik var. Bu arada bir çapulcu grubundan da yani müzik grubundan da bahsediyordun daha önceki konuşmamızda. Onlar ne yapıyorlar ne yaptılar? De dün akşam yani dün 21 Haziran Petrole Müzik Müzik Şanı bütün Fransa'da hmm, çok ulcu orkestresi kurulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Burada zaten müzik yapan e, genç öğrenci ya da müzisyen arkadaşlar bir araya gelip çapulcu şarkılar söylemişler. Evet ne güzel. Aynı dediğin gibi Taksim yani İstanbul gibi bir manada. Yayılması harika bütün bunların. Evet. Günce bu arada sen biraz önce demiştin ama Bandiste'yi de arada duyduk Haydi Barıkata şarkısını. Onu da ekleyeyim ama bir şey soracağım. Şimdi aslında biraz önce de söyledim bu epey önemli. E, bu süreç içinde 20 küsür günde pek çok ülkede, pek çok şehirde e, özellikle Türklerin organize ettiği pek çok eylem gerçekleşti ama e, toplumsal muhalefetten ve hareketlerden bahsederken bunun uluslararası dayanışmada nasıl bir noktada olduğu da önemli. Dolayısıyla yani yani sadece Türkiyeliler değil anladığım kadarıyla toplumsal muhalefetin farklı fraksiyonları açısından da kalabalık bir eylemlilik durumu var orada değil mi? Yani aslında birazcık daha nüanslar getirebiliriz. Şöyle burada... Fransız kamuoyundan bahsedeyim ben çok hı hı. net olarak algılayamıyor neler olup bittiğini çünkü çok fazla bilgi akışı var hı hı. ve e, yani büyük bir sempati var aslında Türkiye'deki direnişe yani genel olarak kamuoyunda örgütlü olmayan insanlardan bahsediyorum hı hı. ama bu sempatiyi tam açıklayamıyorlar çok merak ediyorlar ve soruyorlar ama buranın toplumsal muhalefet aktörleri zaten varlar ve zaten dayanışma içindeler yani bütün e, sol siyasi partilerden, bunda sivil topluma kadar evet. ve Türkiye'lilerin dernekleri. Ama yani kamuoyunda mesela Lomotta geçen hafta yayınlanan yazı e, biraz polemik yarattı. Gionteriye'nin yazısı üzerine mesela Liberasyon ve Marian gibi diğer gazetelerde cevaplar yayınlandı. Yani Erdoğan'ın bize serinden bahsediyordu bahsediyordu Gionteriye 17'sinde Hı. Hı. ve onun 17'sinde evet. Yani bizim 15-16 Haziran evet, gecesinden aynen. hemen sonra yazdığı yazıda çok e, Atma Akartami tabirlerle e, direnişten bahsetti ve Erdoğan'ın zaferinden bahsetti. Bunun üzerine tepki aldı kendi meslektaşlarından. Hı hı. Hı hı. Direkt olarak ona yöneltilmese de bu tepkiler bu mesela Van Samdüklerin Le Monde'da yayınladığı cevapta da Erdoğan'ın midir acaba bu ahlaki direnişe karşı diye bir soruyla. Fransız kamuoyu birazcık daha bilinçlendirilmeye Aha. çalışıldı. Evet. Çünkü yani bu bilgi akışında da eleştirilebilecek şeyler var. Evet doğru. Liberasyon'da az evvel sen paylaşmıştın bizimle bir son bölümünde aktardık zaten bir imza kampanyası da başlamış yanlış anlamadıysam anlatayım size Lütfen. vaktimiz varsa evet, evet. Evet. dünkü liberasyonda çıktı o yazı yani kağıt versiyonunda da çıktı bu Hı -hı. da önemli evet. bu Türkiye'li yani Türkiye ile ilgilenen Türkiye'li olan ya da olmayan araştırmacı ve akademisyenlerin kolektif olarak hazırladığı bir yazıdır GIT'nin bir girişimidir ve bu yazıyla sizin biraz önce alıntı yaptığınız o son cümleyle evet. Erdoğan'ın o otokratik baş dönmesinin evet. Türkiye'yi Orta Doğu'nun ya da e, diktatörlüklerine Diktatörlük yani. sürüklememesi isteniyordu. Evet. Ve bu e, bir imza kampanyasıdır ama aynı zamanda dediğim gibi 28 Haziran'da burada basın toplantısı olarak da gerçekleştirilecek bir yuvarlak masa toplantısı. Hı hı. Ve başlığı da şu olacak, Türkiye'deki yeni sosyal hareketi düşünmek ve Türkiye'de devlet şiddeti. Hı. Ve o da çok ilginç çünkü buradan Amnesty'den, Amnesty Türkiye Koordinatörü Claude Eberman gelecek. Evet. Sınır tanımayan gazetecilerden Yoğan 1, arkadaşımız GYT'den Ferhat Taylan son kronolojiyi açıklayacak. Yani 27 Mayıs'ta 27 Haziran ne oldu? Evet. Orada etraflıca tartışılacak. İkinci bir bölümde de geleceği düşünmek ve bu halk ya da bu sosyal hareketi anlamak için e, bir takım işte sosyolog arkadaşlarımız, tarihçi arkadaşlarımız bulunacaklar. Evet. Yani geniş bir katılımla ekolde ve otelde gerçekleştireceğiz bunu haftaya. Evet, evet örgütlerin, politik partilerin, sendikaların ve vatandaşların. Katılımda bulunduğu bir mitingden şu anda Paris'te bir mitingden Deniz Günce Demirisa bildiriyor Taksimle dayanışma mitingi bu. Deniz ekleyeceklerin var mı? Son olarak çok teşekkür ediyoruz sana. Deniz'e devam ve buradan evet. Paris'ten herkese Taksim'e geziye ve turcuya selam olsun diyorum. Eksik Güzel. olmayın diyoruz biz selam de. Kovardıklar diliyoruz. Görüşürüz. Teşekkürler iyi yayınlar. Hoşçakalın. Çok sağ ol. Evet bu gün yani şu dakikalar itibariyle Republik meydanında hep beraber Türkiye' ile ve taksimli dayanışma e, direnişle dayanışma etkinliği gerçekleşiyor gösterisi gerçekleşiyor polis şiddetinin bir an önce durdurulması çağrısıyla özellikle 15 Haziran'daki müdahalein e, ardından da e, toplanmış bir biriseddi bu lakorun koordinasyonunda olduğunu söyleyelim. Pek çok kol olduğundan bahsettik. Sendikalar, Hı. politik partiler, farklı örgütler dedik. Yani bu arada tabii Sosyalist Parti'nin genç ekolojistlerin ya da genç sol radikallerin de içerisinde olduğunu onun haricinde haricinde de Magripliler ve Tunuslar'ın da dayanışma derneklerinde de aynı şekilde ilk imzacılar içerisinde yer aldığını belirtelim. Tabii ki vatandaşların imzasıyla da büyüyecek. Haftaya da Deniz Günçen'in e söylediği gibi Türkiye'deki olanı yeni politikayı tartışmak üzere Eko Lezol de, de bir yuvarlak masa. Hı hı. ...toplantısı yer alacakmış. Evet, hem bir yandan e, uygulanan bu polis şiddetini konuşmak... ...hem de çok önemli ve bizim de aslında uzun süredir düşündüğümüz... ...ve ne olacağını merak ettiğimiz, ev, neye evrileceğini merak ettiğimiz... ...bu Türkiye'deki e, yeni sosyal hareketi. Sadece Türkiye'de değil, belki dünyada uzun zamandır görülmemiş olan... Hı. ...bu yeni sosyal hareketin nereye gideceğinin e, konuşulacağı... ...bir yuvarlak masah toplantısı olduğunu söyledi. Belki haftaya da bağlanıp biraz buradan nasıl Kesinlikle. sonuçlar çıktığını... ...öğrenmek güzel olabilir. Evet bir parça da devam edelim o zaman ederim. nefeslenmiş olur Camel'dan gelecek Never let go <gülüyor> cause they say the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 I'm not afraid to Let Go. Camel'dan dinlediğimiz parçaydı. Siz dinlettiğimiz aynı zamanda tabii ki canlı yayındayız. Açık radyoyu dinliyorsunuz. Müziğin rengi bölümünde değerlendirmelerimize devam ediyoruz. Az evet. evvel Paris'e bağlandık. Deniz güncü Demirhisar bizlerle beraber de Plastida Republic'te gerçekleşen toplantı gösteri vesilesiyle Evet, Rihavuz'a da bu arada teşekkür ederiz tabii programını bize tahsis ettiği için. Hatta e, iç programlarında özellikle Açık Gazete ve Açık Dergi tabii yanı sıra pek çok gönüllü programcımızın e, üzerinde e, konuştuğu evet. doğal olarak bir mevzu bu. Ama bir yandan da hafta sonunun fikir, fikir takibini de yapmak önemli diye düşünüp önce e, Paris'e bağlandık Ömer Madden'in ardından. Şimdi birkaç haberimiz var, sonrasında da parklara geçeceğiz. Evet. Bu haberlerden bir tanesi aslında yapılmış bir anket çalışması. Şimdiye kadar daha önce KONDA bir üniversitesinde de yapılmış iki anket çalışması vardı. Gezi Parkı eylemlileri üzerine yapılmış anket çalışmaları. Fakat bu biraz daha geniş katılımlı. Metropol e, anket şirketinin gerçekleştirdiği bir çalışma. ve iki kısaca ondan bahsedebiliriz. Önemli veriler e, ortaya çıkmış. E, önce biraz yöntemden bahsedelim. Yüz yüze görüşmeler e, yapılmış. 3-12 Haziran tarihleri arasında. Yani aslında direnişin içinde bir yandan devam ettiği ve çok yakın bir zamanda, yaklaşık bir hafta önce bitmiş bir araştırma bu. 31 ilde 2818 kişiyle yapılmış. Ve anketten çıkan sonuç e, Gezi Parkı'nın yeşil olarak alan olarak kalmasını isteyenlerin oranının yüzde altmış iki nokta dokuz topçuk işlesi yapılması isteyenlerin oranının ise yüzde yirmi üç nokta üç olduğunu bize gösteriyor. Ee, evet başka sonuçlar da var. Evet onlardan da bahsetmek o lazım. Bu önemli. Ee, az evvel yani temel tartışma olarak e, sunuluyor olsa da e, başkanlık sistemine karşı çıkanların oranında e, belirlenmiş. Aynı zamanda Evet diyenler 43.2'ymiş. Ee, geçen yıl Haziran ayında yapılan ankette başkanlık sistemini onaylayanların oranı bu. Son ankette ise destek %30.09'a e, gerilemiş diye ayrıca e, belirtiliyor. %49.9'u ankete katılanların hükümetin otoriterleştiğini düşündüğünü e, söylüyor. Demokratikleştiğini söyleyenlerin oranı ise %36 olarak görüyoruz. E, Belirlenmiş ama e, son günlerde insanların yaşam biçimine ve tercihlerine hükümetin mücadelesinin arttığını düşünenlerin oranı yüksek. Evet. %54.4 olarak belirleniyor. Hayır diyenlerin oranı %40 e, olarak çıkmış bu anket sonucunda Metropol Araştırma Şirketi'nin 3-12 Haziran tarihleri arasında 31 ilde 2000 818 kişiyle yaptı anketin sonuçları bunlar. Evet bu arada e, tabii önceki veriyle belki karşılaştırmak önemli bunu söylerken ama sizce Türkiye'de insanlar siyasi fikirlerini açıklamakta bir endişe duyuyorlar mı diye sorulmuş. E, %49.7'si yani çok büyük bir çoğunluk olmasa da çoğunluğu aslında e, evet duyuyorlar diyor. %46'sı ise duymadıklarını söylüyor. E, bu noktada aslında biraz tabii... De, ...bir şekilde demokrasinin tıkandığı bir e, dönem olarak düşünürsek bunu... ...en azından iktidar açısından önemli bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Mesela başkanlık sistemine e, karşı olan tepkinin artması da biraz... Bunu düşünürdüm. bana. Neredeyse bir seneden fazladır konuşulan bir süreç bu başkanlık sistemi. Ee, ama Aha. demokrasi açısından tam olarak yeterli ve özel kaygılara sahip olum olmayan bir e, demokratik yapıda epey tehlikeli olabileceğine dair e, de bir görüş var başkanlık sistemiyle ilgili. Dolayısıyla belki de son dönemde yaşanan bu e, gelişmeler direnişi olan e, özellikle hükümetin e, tavrı, üslubu bu bu görüşlerin e, başkanlık sistemini olan... E, Tepkinin artmasına belki de neden olmuş gibi belki öyle naçizane bir yorum yapabiliriz. Tabii yani son dönemdeki müdahalelerin bir etkisinin olması ve kaçınılmaz evet. ama bir yandan da giderek büyüyen bir sivil toplumdan da söz etmek aynı şekilde gerekiyor. Fransa'da ve başka yerlerde de karşılığını bulan, daha doğrusu paydaları olan bir sivil toplum esasında Türkiye'de uyanışta olan ve bu sivil toplum üyeleri ...akşamları parklarda bir araya geliyorlar. Hı hı. Halen de devam ediyor. Tabii ki devam edecek daha bir süre. Çünkü bir iki gözlem aktarmak gerekirse... ...insanlar henüz konuşmak istiyorlar. Bu hafta içinde yayınlarımızda vurgulamıştık esasında. Karar alma süreci için daha henüz erken olduğunu belirten konuşmacılar olmuş. Bak da Son Tekin'in konuşmasından hı hı. az evvel Ömer Madda da bahsetti. O aktarmıştı bir konuşmacıdan anlatılamıştı bunu. Sana şu anda konuşuyorlar ve birbirleriyle durmaya, e, yan yana durma ihtiyacı e, içerisindeler. Açık olarak bu da esasında yeni e, şeklini belirleyecek sivil toplumun nereye e, alacağını belirleyecek. Bu arada Jane var mı? Aslında şey yani e, tam bir ekleme diyemeyiz ama şeyi düşündüm. Sivil toplum inisiyatifinden bahsediyoruz. Bu e, direnişin zaten üç haftadır devam eden direnişin e, bir halk kalkışması olduğunu zaten sürekli söylüyoruz. Yani herhangi bir lider olmayan, herhangi bir örgüt olmayan tamamen yatay sistemde e, gelişen bir ayaklanma ama bu noktada özellikle 90'lardan tabii ki 2000'lere de getirebiliriz. 2000'lerden itibaren çok örgütlü bir şekilde e, kurums neredeyse kurumsallaşan ama iyi anlamda kurumsallaşmaktan Hı. bahsediyorum. Sivil toplum örgütlerinin e, bu e, direnişteki desteğini ve onların e, örgütlenme tarzının önemini de yatsayamayız gibi geliyor. Şüphesiz. Evet. Evet, Gezi Parkı'nda da gördük. Tabii ki de oraya bireysel olarak gelmiş herhangi bir politik angajman olmayan pek çok insan vardı ama e, özellikle sivil toplum örgütlerinin e, oradaki e, yaşam örgütlenmesi en temel anlamıyla yaşam örgüt, e, örgütlenmesini sağlamasında da epey önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Bu noktadan sonra da işte sivil inisiyatif dediğimiz şeyin e, bu forumlar sayesinde belki de... E, daha somut ve daha fazla katılımcı bir yere ev, evrilmesi de en önemli kazanım olacak herhalde bu e, hareketin deyip peki artık parklara geçebiliriz Evet zaten ortayız aslında şu an evet, <gülüyor> şu parkta bulunuyoruz bu arada Yeniköy'deki durumla ilgili belki bir güncelleme verebiliriz dün akşam bir toplantı olmadı Yeniköy'de iki, iki gece önce e, gerçekleşen saldırının e, ardından ama mahallenin forum şeklinde değil ama sokaklarda en azından olduğunu duyduk ama aynı şekilde polisin de orada olduğu bilgisi geldi. Gece boyunca çevik kuvvet beklemiş, herhangi bir karmaşanın yaşanmaması için. Ama diğer yerlerde bütün heyecanıyla devam ediyor. Forumlar daha doğrusu hızlı ile devam ediyor. İstanbul'un dört bir yanından bahsediyoruz. Dün Sarıçayne Parkına da bağlama imkanı evet. bulmuştuk. 3 kilometre bağlandık öncesinde. Ama tabi. Ciddi kalabalık ambasada zaten ilk e, spontane forumda orada gerçekleşmişti. Şimdi birazdan e, ondan sesler e, dinleyeceğiz. Bu arada yarın saat 2 ile 3 arası da yine bir özel yayınımız olduğunu söyleyelim. E, bu hafta boyunca yapılmış söyleşilerden bir e, derlemeyi dillendirip titreşimler programına ayırdığımız 2 ile e, 3 arasında Yarın dinleme imkanını bulacaksınız. Aynı şekilde Saraçhane Parkı hakkında yaptığımız süreçte bu yayın içerisinde yer alacak. Şimdi biz mümkün olduğunca kuvvetimiz yettiğince <gülüyor> peyderpey parklarda bulunmaya çalışıyoruz. İki arkadaşımız Özdağ ve Didem, Salak Deniz ve Didem Gençtürk bir derleme yaptılar bizler için. Biri Apasa Parkı'ndan, diğeri de Yorç Parkı'ndan. Arkadaşlar benim adım Mesut Şener 25 yaşındayım beni gençleştirdiniz sokağa döktünüz. Ee, onun için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Kızımı da aldım geldim bu akşam. Ee, hepinizin bu demokrasiye katkınız olarak görüyorum. Yaptığınız her şeyi. Ee, ve bu katkıyı parti olarak değil STO'ların üstünde, partilerin üstünde kapsayıcı içinde eee sosyalisti, demokratı, sosyal demokratı, dindarı kapsayabilecek çok geniş, çok geniş katılıma sağlayacak en temel insan özgürlük ve demokratik te, demokratik temelleri olan, istekleri olan eee çabalar olarak örgütlemek ve bu örgütü herkesi içine alacak şekilde yapılandırmak gerekiyor. Şu an eee eğer bunu partileştirirsek küçültmüş oluruz. Bu hareket küçülür. Eee büyütmek istiyorsak bu hareketin aynı temeller üzerinden bu temeller şunlar benim gördüğüm ilk gün bizi oraya çıkaran çevrecilikti. Ikinci özgürlüklerimizdi. Bunları hepimiz istiyoruz. O yüzden hepimiz buradayız. Ama parti kurduğumuz gün istekler farklılaşacak arkadaşlar. Ayrılacağız. Bölüneceğiz. Onların istediği yola gideceğiz. O yüzden biz politik değil, halk olarak kalalım ve hep birlikte kalalım. Lütfen. Tabii. İmam Bakır ismim ee, herkese burada bulunduğu için ve Türkiye'de ve dünyada 100 yılda belki 200 yılda olmayan önemli ve özgün bir halk direnişini hep birlikte başardığı için önce teşekkür ediyor. Gerçekten de e, çok önemli bugünkü toplantı bile e, çok tarihi önemli aslında belki yaşarken fark etmiyoruz ama doğrudan demokrasinin birlikte mücadelenin birlikte başarmanın her şeye rağmen bütün baskıya ve zulme rağmen Birlikte başarmanın güzel örneklerini veriyoruz. Küçük bir şey söyleyip bitireceğim. Biz miting yapmak için Kadıköy'den ta Taksim'e kadar insanlar yürüyerek bombaların, sis bombalarının, ses bombalarının, biber gazlarının, tomalarının bütün baskılarına rağmen yürüyerek geldiler. Onlar on binlerce polisin koruması altında kapalı alanlarda halksız, demokrasisiz bir toplantı yaptılar. Onlar korkuyorlar ve korktukça saldırıyorlar ama biz bir arada oldukça birlikte oldukça ve bu dayanışmayı en önemli şey yaptığımız her şeyin bir yana bırakın gösterdiğimiz dayanışmayı unuttuğumuz birbirimizi sevmeyi unutmuştuk birbirimizle bir arada olmayı unutmuştuk birlikte başarmayı unutmuştuk onu yeniden hatırladık ve bir daha hiç kimse bize unutturamayacak herkese çok teşekkür ediyorum. Aracıdan bahsediliyor yeni anayasadan bahsediliyor. Bunlar çok güzel şeyler ama şunu unutmayalım, biz şu anda aslında gerçekten demokratik bir ülkede değiliz çünkü partilere oy veriyoruz. Şu an bizim seçtiğimiz milletvekilleri bizim milletvekillerimiz değil, partilerin kendi hazırladıkları listelerde sıraladıkları vekiller. Biz hangi blok milletvekili listesini tercih ediyorsak ona oy veriyoruz, kişiye oy vermiyoruz. Gerçekten partilere ihtiyacımız var mı sanmıyorum. Ee, niye insanların kendileri istedikleri zaman vekil olabildikleri gidip seçmenleriyle görüşüp onlardan oy istedikleri bir sistem kuramıyoruz ee, Partiler blok halinde milletvekillerini karşımıza getiriyor Biz de bu blokları oy veriyoruz dediğim gibi kendi millet duyuyor musunuz kendidi milletvekilerimiz değil yani biz seçmiyoruz onları budur bilmeleri çok kısa bir şekilde. Ben dün akşam buradaki grubun beşte birine bir öneride bulunmuştum. Size de o öneriyi tekrarlamak için buradayım. Evet, bir siyasi bir hareketten bahsediyoruz, organize olmaktan bahsediyoruz. Ama bunun düşünsel ve felsefi temellerinin de bir yandan üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu düşünsel ve felsefi temeller üretilirken bir ana faslımızın da hepimizin gündeminde olan yeni sivil anayasanın yazımında söz sahibi olmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, anayasalar temel olarak ikiye ayrılır, ee, çerçeve anayasalar ve düzenleyici anayasalar diye. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni anayasasının bir çerçeve anayasa olması gerektiğini öneriyorum. Ne demek bu? Kısa, net... Anlaşılabilir, manipüle edilemez, özellikle kıvrılamaz bir anayasa olmasını istiyorum. Ki biz bunu ilkokulda çocuklarımıza öğretelim. Öyle ezbere 15-20 tane şeyi saydırmayı öğretiyoruz çocuklara. Bari anayasanın 15 tane maddesini adam 6-7 yaşında sayabiliyor hale gelsin ki ondan sonra haklarını savunsun. Bu yüzden mesleki çalışma grupları kurulmasını çok destekliyorum. Ama olaya aynı zamanda böyle entelektüel ve felsefi temellerden de bakmak gerekiyor. Anayasayla ilgili bir çalışma grubu kurulmasını öneriyorum ki bizim bu hareketten bağımsız ya da bununla paralel bir şekilde yürüyecek söyleyecek, müdahale edecek bir sözümüz de olsun. İktidar ne olursa olsun herkesin uyacağı belirli kurallardan söz sahibi olalım. İyi akşamlar demek istiyorum. Benimkisi biraz daha farklı çünkü ben bir Trak kızıyım ve gerçekten şu anda bütün doğulu arkadaşlarımdan özür diliyorum. Çünkü bu zamana kadar bize her şey o kadar farklı anlatıldı ki ve ben ders, dersim katriyamı şu an tüylerim dikiliyor. Sivas ile ilgili gerçekten çok çok özür diliyorum. Çünkü bizlere çok farklı anlatıldı. Sene 93'tü ve Tansu Çilleri ben gördüğümde çok ufak bir şey olduğu söylendi bize. Ve biz de evimizde oturup ee, çay içtik. Sa Saldırıların başladı ee, ne zaman? cuma günü 31 Mayıs'ta sanırım. Ee, o gün e, işe gidecektim ve e, sabah Twitter'a baktığımda arkadaşımız kapısının yarıldığını ve e, hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ee, arkadaşımın kapısının yarıldığını öğrendim. Ee, ben o gün iş, işlerine gitmedim ve e, gezi parkına gittim arkadaşıma destek olmak için. Ve o günden beri oradayım. Ee, hayvanlara, insanlara her türlü desteği sağlıyorum. Twitter'dan yardım ediyorum. Ee, hatta 3-4 gün boyunca internet kesikti orada. Ben e, karşı komuşuma ayarladım ve bütün şirketime verdim. Onu arayıp hep söyledim bunları, bunları yaz dedim. Bunlar oluyor dedim. Özellikle hayvanlar çok zarar görüyor. Ben benim sizden bir can. Lütfen yanınıza kedi maması ya da köpek maması, ne ne tütsümsü taşıyın. Lütfen hayvanlara da yardım edin. Çünkü insanlar birbirlerine yardım edebiliyor ama kediler çok korkak. git yani gitçekeni bilen, Hatta şu an konuşurken bile yani kendimi çok zor tutuyorum. Çünkü çok ölen kedi ben gördüm. Hepsine yardım etmeye çalışmamı, ama hiç yardım edemedim hiçbirine. Ee, en son pazar günü nişan dışına gittim ve orada çok saldırı oldu aslında. Sizde e, saklanmak zorunda kaldım. Orada kedi evleri var. Ben e, o gün herkesi ayarlayıp 30 kişi ayarlayıp bütün kedileri size taşıdık. E, ya yani bunu yapabilirsiniz bence. Çok teşekkür ederim. Evet, herkese merhaba. Çok 3 hafta boyunca çok yoğun bir şiddetle karşılaştık ve e, tamam ben psikiyatristim bu yoğun ruhsal e, e, travmada yaratan şiddet karşısında ne yapısız Bu incelemeye dair çalışıyoruz e, Türkiye, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin ve psikolog derneklerinin bu konuda bir takım duyuruları oldu bilmiyorum haberiniz oldu mu ee, bu kadar yoğun bir şiddetin sonrasında toplumsal olarak yaygın bir travma, ruhsal travma e, olasılığına karşı bir çalışma var. Ee, ancak dikkat ettiyseniz, yaralanan, dayak yiyen, gazdan boğulan birçok insan olmasına rağmen çok neşeli bir topluluk var ve bir travma, yaygın bir travma etkisi görmüyoruz. Ee, bu bizim çok açıklayabildiğimiz de bir şey. Kuramsal olarak açıklayabildiğimiz bir şey. Nedeni şu, e, gazdan bu olan dayak yiyen, tekme yiyen, başına kişi kişi, e, e, isabet eden kişiler yere düştüklerinde hemen kaldırılıyorlar ve bir süre sonra, 15 dakika sonra gazın içinde olay diye zıplamaya başlayabiliyorlar. Şimdi bu travmayı engelleyen bir şey. <gülüyor> Eğer bu arkadaşlar evlerine o halde evlere gitselerdi, yenik, kırgın, üzgün bir halde günler geçirselerdi, emin olun ki çok ciddi bir travma durumuyla karşılaşacaktık. Ama her düşen kalktığı yerde zıplamaya başlıyor ya da buraya geliyor, neşeli bir şeyler yapıyor. Mizahi bir üretimde bulunuyor. Şimdi travmanın tedavisi zaten bu. Bizim de yapmaya çalıştığımız şey bu. Bunu zaten siz yapıyorsunuz. Peki bize neye düşüyor? Yani biz ne yapacağız burada? Hani görev var biz de koşalım gelelim gibi bir şey değil. Ee, Göz altında kalan arkadaşların yaşadıkları durum bundan biraz farklı. Çünkü anında yerden kaldırılıp tedavi edilemiyorlar. Günlerce e, çok ciddi bir şiddetin baskının altında kalıyorlar. Ve bunların bir kısmı evlerine gittiklerinde e, biz eğer onlara ulaşmazsak yalnız yaralı ve yenilmiş hissedecekler. O yüzden e, biz ruh sağlığı ile ilgili çalışanlar olarak bu arkadaşlara gerekirse evlerinde ulaşıp yani bize başvurularını beklemeden onları kaldıracağız, tutacağız ve ruhsal travma ile baş etmeye çalışacağız. Ee, bunun dışında bu toplumun daha önce başına çok kez travma geldi devlet tarafından uygulanan ve her zaman yalnız kaldı bireyler. Buna izin vermemek adına da nasıl bir kültür yaratabileceğimiz konusunda kuramsal bir desteğimiz de olacak. Bu travmayla baş etmenin yolu dediğim gibi o düşünen yerden kalkıp birilerinin sizi kucaklayıp bir süre sonra bir yerde dans etmeye, zıplamaya, bağırmaya götürmesidir. Bunun kuramsal desteğini de sağlayacağız. Bu Konuda yarın Türkiye Psikiyatri Derneği'nin MYK'sı toplanacak ve sanıyorum bir fikir ortaya çıkacak. İnsan Hakları Vakfı ile ve Baro ile birlikte bir organizasyon yapılıp travma yaşayan kişilerin bize başvurmasını beklemeden direkt onlara ulaşmayı da planlıyoruz. Evet, Özdal Akdeniz'in Açık Radyo ekibinden Özdal'ın Perşembe akşamı Abbasad'ın aldığı sesleri dinledik. Sokuk hayvanlarını bu dayanışmanın içinde onlarla da dayanışabilme ve sahip çıkabilme ya da şiddet mağdurlarına psikolojik destekle ilgili konuşmaların yanı sıra başlarda aslında çoğu parklarda da konuşulduğunu duyduğumuz yerel örgütlenme, partileşme, anayasaya dahil olma ya da olmama gibi tartışmalarda devam ediyor. Mesela biri ilk başta partileşmek hareketi küçültür dedi. Bir başkası partiler ihtiyacımız yoktu dedi ama diğeri de sivil anayısının yazımında da söz sahibi olmak epey önemli dedi. Bu özellikle e, siyasi olarak da nereye evrileceğine dair tartışmalarda önemli. Şimdi lafı çok uzatmayayım. ikinci parka geçeceğiz. Yorcu Parkı'nda Didem Genç Türk dün akşam bazı kayıtlar aldı. Onlara kulak veriyoruz. Ben 51 yaşındayım. Ee, kızım e, şu anda 10 yaşına gelmek üzere. 5 yıldır Fener Yılında oturuyorum. Ondan önce Galatasaray'da oturuyordum. Kızımı her cumartesi günü Öncelikle Cihangir Parkı'na sonra da o çok kötü durumda bırakılmış Gezi Parkı'na güvercinlere yem bırakılmak üzere e, götürüyordum. Benim Gezi Parkı'yla ilgili hikayem bu kadar. E, ama tabii çalıştığım yer İstiklal Caddesi üzerinde. Her gün oturduğum odamda Gezi Parkı'nı ve Taksim Meydanı'nı görebiliyorum. Bu olaylara bu direnişe Cuma günü ilk cuma günü katıldım. Onu söylemek istiyorum. Yani sanıyorum perşembe günü başlamıştı. Bu arada sıkılan olursa lütfen o dur işaretini yapsın. Ben hemen bırakırım. 15 saniye daha isteyerek. Bu harekete niye katıldım? Bu harekete kızımla birlikte güvercinlere yem bırakmak için gittiğim gezi parkının hatırası için katılmadım. Çünkü cuma günüydü. İlk cumaydı. Odamda seyrederken orada bir polisle bir gösterici karşı karşıya geldi ve polis o insanın üzerine gaz bombasını attı. Anlayamadım yani ve yere yığıldı ve bir afakmanın içine soktular. O anda gravatımı söktüm attım ve Gün boyunca gaz e, Biraz gündem 1, bir, biraz bir gündem 4 ile alakalı aslında hepsiyle alakalı bir şeyle e, ilgili konuşmak için çıktım. E, ben Ankara'dan geliyorum. E, Deneş'in 25 gününde de Ankara'daydım. E, biraz Ankara'nın genel olarak bir talebi var size iletmek istediğim. Benim hem konuştuğum insanlarla hem de bugün konuşulan şeylere baktığımda gördüğüm bir şey var. Ee, biraz daha bağlantılı olmamız gerek gibi hissediyorum. Özellikle Ankara'nın çok yalnız kaldığını size söyleyebilirim. Kendini çok yalnız ettiğini söyleyebilirim. Her gece Kene Caddesi'nde müdahale görürken özellikle çok e, unutulmuş hissettiğini söyleyebilirim. O yüzden bu tip karanfil bırakma gibi eylemleri ülke çapında e, siz burada Gezi Parkı'na bırakırken, Taksim Meydanı'na bırakırken Ankara'da Kuğlu'ya ya da Güven Parkı'ya temsar sürünü öldürdüğü yere İzmir'de Gündoğdu Parkı'na aynı anda, aynı saatte bırakılması ve daha çok ses getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, bunu da paylaşmak için çıkayım dedim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Ee, sevgili çapurdaşlar, ee, Merhaba. Ee, Dünya Yazarlar Birliği, PEN, yüzden fazla ülkede 20 bin üyesiyle bu e, olaylarda, bu direniş üzerinde odaklanmış durumda. Biz, Türkiye merkezi olarak başından beri hem içindeyiz hem de dünyayla e, Türkiye'deki resmi propagandaya ve sansürcü medyaya karşı bütün dünyaya yüz ülkeye bilgi aktarıyoruz, görüntü aktarıyoruz. E, dünya çapında bir dayanışma var. E, Kanada, Japonya, e, Amerika, Afrika'nın çeşitli ülkeleri bütün dünya bizimle. Bunu belirtmek istedim. Devam edeceğiz. Ee, 31 Mayıs'tan beri hani gezi park olaylarının içine dahil olmaya çalışan biriyim ve ben LGBT üyelerinin her zaman en önde, en öndeki barikatta bayraklarını salladıklarını gördüm ve bugün sizden e, lütfen asla denebilecek bir şey söylemeyin. Ayrıca son olarak da şunu söylemek istiyorum: Bu hafta sonu Pazar günü e, ve önümüzdeki hafta Pazar günü. E, Taksim'de LGBT yürüyüşü olacak, onur yürüyüşü, onurlu insanlar olarak bizlerin de orada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hepiniz oraya arkadaşlar. Bir bir şeyler söyleyeceğim ben, ağaçlardan bahsettik Gezi Parkı'ndan, e, şimdi tekrar tekrar neden Gezi Parkı'ndan çıktığınızı tabii ki anlatmayacağım burada, herkes bunun bilincinde. Hatırlatmak için sadece... E, ...evet derdimiz ağaç değildi... ...biz egemen sermaye sahiplerine karşı ayaklandık... ...ve onların sömürüsünü... istemediğimiz için... ...onlar tarafından ne insan ne doğa... ...sömürülmesin istediğimiz için... ...ayaklandık... ...ve e, görünen o ki... ...devam edeceğiz... ...bu dağ başlangıç mücadeleye devam demek için... ...buradan şeye bağlayacağım sadece... ...belki üçüncü günde mi alınabilir... ...29 Haziran'da... E, ...yurt dışından gelecek... ...500-600 yakın kişiyle beraber... Havadaki karbon parçacıklarını 350 ppm indirecek bir eylem var 29 Haziran'da. Saat 3'te Kadıköy'de numune asansöründen kalkacak. Yani mücadele devamse eğer bu da küresel bir direniştir. Herkesi buradan davet ediyorum. Herkes yanımızda istiyoruz. Evet dün akşam yurtçu Parkı'nda konuşulanları duyduk aslında bütün bu e, toplumsal mücadelenin nasıl ortaklaştığına dair de özellikle son konuşan arkadaşlar önemli şeyler söyledi gerek yarın gerçekleşecek trans onur yürüyüşü 29 Haziran'daki pazar gerçekleşecek 5'te Kadıköy'de buluşulacak e, 350 orgun düzenlediği iklim ile ilgili iklim değişikliği ile ilgili gerçekleşecek eylem delik de aslında tam bu bütün mücadelelerin kesiştiği noktada olduğumuzu bas bas bağırıyor bir şekilde. Evet. Forumlar devam ediyor parklarda. Yürüyüşler de var senin de dediğin gibi. Aa, yarın Kadıköy'de de bir yürüyüş var bu arada. Onda Kadıköy'de de bir yürüyüş. Evet. Madımak. Evet. Amma evet. yürüyüşü var. Öğründen sonra onu da söylemek gerek. Sivas katliamının 20. yılı 2 Temmuz aslında tabii ama biraz erken alınmış. Kadıköy Meydanı'nda 3'te Söğütlü Çeşme ve Numune önünde buluşulacak ve Kadıköy Meydanı'na yürünecek. 5 itibariyle evet. yarın gerçekleşecek önemli bir meeting burada tabii. Evet Karanfilli yürüyüşte bu akşam saat 7'de İstiklal Caddesi'nde Taksim Danışması'nın çaresiyle yer alıyor. Türkiye'de, Ankara'da ve Mersin'de polis müdahalesi de devam ediyor. Onu da e, söylemek gerek galiba. Evet. E, evet. Evet. Tutuklamalardan evet. bahsedebiliriz aslında bugün içinde bu hafta içinde epey de konuştuk yani gözaltı bir müddet maalesef gözaltına bile alınamamıştı insanlar alıkoyma gibi garip bir gerekçeydi haber alınamamıştı şimdi gözaltına alınanların bir kısmının tutuklandığına dair bugün radikalde çıkan bir haber bu. Ee, gezi Parkı eylemlerini organize ettikleri ve örgüt adına eylemlere katıldıkları suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmiş. 26 kişiden 23'ü tutuklandı. Ee, Ankara'da 23, İstanbul'da da 9 tane Gezi tutuklaması ee, oldu, söyleniyor. Bu haberi de geçmek önemli tabii. Evet, kapatırken aslında son bir yazıya değinebiliriz. Ee, bu tabloyu ortaya koyduktan sonra Tarık Ali İstanbul'daydı, Ankara'daydı. Zaten bir direniş mesajı da yayınlamıştı YouTube, YouTube üzerinden. Bunu aktarmıştık sizlere. London Review of Books'ta da ayın 19'unda Ankara'da başlıklı bir makalesi yayınlanmış. Çoğunlukla forumlara selam ettiğimiz bu yayını öyle kapayabiliriz. Ankara'nın çatışmalarından bahsetmiş. insanların günlük hayatlarının içerisinde sokağa çıkmanın nasıl bir rutine döndüğünü gözlemlemiş kendisi insanlar eve geliyorlar kravatlarını çıkarıyorlar yemeklerini yiyorlar ardından sokağa çıkıyorlar polisin müdahalesi git gel git gel öne arkaya şeklinde bir <gülüyor> ayrı rutine sahipti zaten Ankara'da onu biliyoruz göstericilerde rutin e polis arasındaki bir rutinden bahsediyorum bu artık Ankara'nın temel ritmine dönüşmüştü diyor Taksim Gezi Parkı'nın aslında boşaltıldığı günlerde buradaydı. Bir gün önce yani, yanılmıyorsam tam tarihde bilmiyorum tabii ki Ankara ile ilgili ama hı hı. daha henüz forumlar oluşmamışken kalem aldığını tahmin ettiğim bu yazıyı benzer bir temenniyle bitirmiş. Ayın 19'unda yayınlanmış olan bu makalesinde şey diyor. Taksim Gezi Parkı'nın boşaltılması ancak sürekli olarak insanlar parklarda değil de hani belli her şehirde Türkiye'nin her şehrinde ayda bir toplanır da kendi meclisini kurarlarsa tamamen hükümsüz kalacaktır diye bir fikir atmış London Review of Books'ta yayınladığı yazısında bu zaten e, aklında söylediği şeydi parklarda buluşmak. Evet yeni bir meclan politik meclan doğduğu çok açık. Evet. bizde de yayınımıza e, bundan dolayı tam olarak ara verdik Mutat. yayın akışımıza açık radyoda Tekrar teşekkürler Reha Bey. E. Evet Reha Uzu'a teşekkür ederiz için, bize verdiği için. Yarın, e, biraz önce sen de söylemiştin ilk sen, iki itibariyle e, burada özel bir yayın daha olacak. Genel olarak aslında bu sefer parklardan ziyade bu hafta içinde... E, dalgi, pardon ...Dalgi gazete dahil olmak üzere radyo akışından maalesef hepsini Çünkü çok fazla malzeme var. İnterneti e, kullanabileceğinizi hatırlatarak biraz evet. hukuki boyutu, biraz tıbbi boyutu... ...ve yine parklardan bir söyleşiyle sizi baş başa bırakacağız. Bu arada hani genel akış, şimdi yayın akışından bahsettin. Ee, pek çok programda ise aslında konu ediliyor bu. Hı hı. Ee, açık radyonun içeriğinin bir kısmı yavaş yavaş İngilizce çevrilmeye başlandı. Evet. Bir gönüllü e, ekibi, tercüman e, olan gönüllü bir ekip bizler, bizlere bu teklifle gelmişti zaten. Memnuniyetle karşılamıştık. Giderek programlar iki O yüzden haberini verebiliriz diye düşündük bugün. Geziparktribune.thumblr.com adresinden... E, şu anda 18 Haziran'a ulaşmış vaziyetteyiz. Birçok programın İngilizce dublajlı haline ulaşmanız mümkün. Gezi Park Tribü'n. ...tamdır sayfası üzerinde. Evet konuda mütevazı diliz gururla... Ee, ...aktarmak istiyoruz. Ee, birazdan... ...Necati Sönmez burada olacak bu arada. Onlar kim? Biz kimiz? Programında Foti... ...Foti benli suyu konuk edecek. Ama biz... ...bir parça dinleyebiliyoruz. Dinleyemiyormuşuz. Dinleyemiyormuşuz. bizim sonuna geldik. Peki. Gevezelikten. Stikpytinmen çalacaktık aslında. Harik Ali'yi selam olsun diye ama... ...belki başka zaman çalarız. Peki. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Gezi Parkı